yerinde patron cumaya göndermiyor ne yapmam gerekiyor diye sormuşlar yani namaz dinin direğidir bir insan namazını kılarsa dinini ayakta tutar şuurlu bir şekilde tabi namazı terk ederse dini yıkmış olur aynı şekilde bir insanın namaz kılmasına müsaade eden ona imkan tanıyan kişi de büyük sevap kazanır dini yaşatmış olur dini ayakta tutmuş olur yanındaki maiyetindeki işçilerin çalışanların namaz kılmasına imkan vermeyen kimse de yine dini yıkmış gibi günaha girer. Evet. Onun için işverenlerin mutlaka kendi işlerinde, maiyetlerinde çalışan elemanlarına ibadetlerini eksiksizce yapma imkanını tanımaları gerekir. Bu dini bir zorunluluktur. Ha bunu yapmazsa Umursamazsa olabilir ya bazı kimselerin umrunda olmayabilir. O zaman orada çalışan kişi kendine yeni bir iş aramak mecburiyetindedir. İbadetini evet. eksiksizce yapmasına imkan verebilen veren bir iş yeri, bir iş bulma arayışı içine girmelidir. O zamana kadar da ciddi olarak arama içinde sanki bir e, ne bileyim yani hayatını kaybetme ile yüz yüze kalmış gibi bir e, telaşa, bir paniğe kaplarak işi aramaya bir an evvel başlaması lazım. Evet. Onun için e, bu arayış süreci içerisinde namazlarını yine fırsat vermiyorlarsa kendisine kaza eder veya cem e ederek kılabilir. Cem e ederek de kılabilir. Ama dediğim gibi bu sür git orada kalmasına bir ruhsat değildir. Mutlaka kendine uygun bir iş arayışı içinde olması gerekir. Evet.